Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ve ve men 16 ders. <gülüyor> El abu eturidu ne şey'en min Bir aile fertleri, ailenin diyalogtan e, bahsedecek burada. Bir baba dışarı çıkacak. Aile tek tek ne istiyorsunuz diye soruyor. Ey oğullarım, çarşıdan şeyen bir şey istiyor musunuz? Turiy du ne? Bu fiilin aslı ra'dedir. Başına bir tane e, elif eklenmiş er'a'de olmuş. Er'a'de yürüyü Turidu turiy du, turiy ne İstemek. Sulasi mezit ruba'i denir buna. Rubai mi hocam? Sülasiy mezit rubai. Yani aslen Sülasiy eklenerek, bir kelime eklenerek rubaiye dönüştürülmüş. Evet. O kısma girmeyin. Şimdilik sadece onun istemek manasını. İrade var ya bizim dilimizdeki irade. Ha. Bunun masları işte. Erade yuridu iraden. irade İradede yani herhangi bir şey. Tabi ki o. Ecbef. Göbeğinde. Ra ve de yani o da gidiyor, da gidiyor. Uzatıyor da. Ra diyor. E ra de. Evet ey oğullarım çarşıdan bir şey, şeyen yani, herhangi bir şey istiyor musunuz? Enel ane hebu ilal mescidi. Ben şimdi mescide gidiyorum ve sa azhabu ila su' ibadet salati ve namazdan sonra çarşıya gideceğim ezhe bunun başına sin geldi Yok, İstikbal harfi yakın istikbal yani gideceğim yapacağım edeceğim geliyor. el-ebna'u nam nuridu eşya'e kesireten evet çokça şeyler istiyoruz erade yuridu nuridu istiyoruz eşya'e şey'enin cemisi El Ebu Ma da turiydu ya Umeru yazılışına dikkat edin hemen kaç satır aşağıda Amrın olacak Umeru ey Ömer ne istiyorsun Umer uriydu kalemen bir kalem istiyorum ema indeki kalemun e ma indeki kalemın senin kalemin yok mu bela İndi kalemun ezragu bilakis aksine benim mavi bir kalemim var. Uridu kalemen ahmera. Kırmızı bir kalem istiyorum. Renkleri görüyoruz aynı zamanda. Maza turidu enteyya amru umeru amru. Son, Amr'ın sonunda vav var. Çekiliyor mu bu? Amru Yok. Amru hiç çekilmez. Amru. Ya amru. Ey amr sen ne istiyorsun? Ma da turidu. E rade yuridu turidu. Uridu defteren. Bir defter istiyorum. Em eşteraytu leke defteren fil usbu'il mazî. Geçen hafta sana bir defter satın almadın mı? Işteraytu. Müşteri buradan gelme. Müşteri. Ne demek müşteri? Müşteri satın alan Alın. işteraytu satın aldım ma işteraytu meşteraytu geçen hafta sana bir defter satın almadım mı nefil mazi yani ma geldi iş başına bela bilakis aksine aldın yani olumsuz soruya olumlu cevap etmek için bela kullanıyordu bela velakinne Zaket deftera varaguhu gayru musattarin. Fakat, lakin o, deft o defterin yaprakları çizgisizdir. Varaguhu gayru musattarin. Varaguhu'daki hu zaket defteraya gider. O defter var ya o defter, onun sayfaları çizgisizdir. Uridu defteren zâ varagin musattarin. Ben çizgili, yapraklı bir defter istiyorum. Zanın kullanımı. Zuydu bu. Mefkul olduğu için za diye geldi. Meksur, kesre olsaydı, zi diye gelecekti. Esma Asit'teden birisiydi. Değil mi? <gülüyor> İrabah. Harfleriyleydi, hareketli değildi. Evet. Ma za turidu enteyâ hişamu Ey hişam sen ne istiyorsun? Ene ma uridu şey'enil âne ben şimdilik bir şey istemiyorum. Eyna ehuken Hüseyn. Erkek kardeşin Hüseyin nerede? <gülüyor> huve filhammami O banyodadır. Mazda yuridu huve. Erade yuridu. O ne istiyor? Huve yuridu halava. He. Helva, de helvadan türeme güzel helva bizi orada bizim dilimize geçme daha doğrusu evet o tatlılar istiyor tatlı değil tatlılar cem helva halava yeni kelimelerde göreceğiz o tatlılar istiyor ma da ne ya benatu ey kızlar ne istiyorsunuz turidine turidani turidne ne istiyorsunuz ya ebeti Enteşterayteli milffen, göble usbuyn, ey babacığım, sen bir hafta önce bana bir dosya satın almıştım. Uridul anne milffen ahkara. Şimdi bir dosya daha istiyorum. Başka bir dosya daha istiyorum. Ma da turi enti ya haf satu, ne hafsa sen ne istiyorsun? Uridu hakiybeten bir çanta istiyorum. Ema indeki hakiybetün senin çantan yok mu? Bela blakis var. İndi hamra hamra'u benim çantam kırmızıdır veya benim kırmızı bir çantam var. Uridu hakiybeten uhra e. diğer siyah renkli diğer bir çanta istiyorum. Başka bir çanta istiyoruz. Sevda. Sevda ismi burada <gülüyor> mı kullanıyorsun? Göreceğiz biraz sonra. Esvet, Muzariler için, şey, müzakereler için kullanılır. Siyah renk, müneşer için sevda kullanılır. <gülüyor> Ma'za turidi ne yasu suadu. ey suat, sen ne istiyorsun? Indi mistaratun taratun benim küçük bir cetvelim var. Uridu uhra kebiraten. Büyük bir tane daha istiyorum. Ve ma za turidine enti Leyla? Ey Leyla, sen ne istiyorsun? Uridu mushafen dha hurufun kebiratin. Ben bir mushaf istiyorum ama nasıl bir mushaf? Büyük harfli bir mushaf istiyorum. Siz Nasıl? Harfin kebiri. Harfin kebiri mi? Bendekini tercüme edecek olursak, olursak, büyük harfleri olan, harfleri büyük bir mushaf, sizde büyük harfli bir mushaf. Fark etmez. Buradaki mushaf Kur'an-ı Kerim mi? Mushaf evet. Kur yoktu yani. Hayır. Tamam. Kur'an-ı Kerim, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlere, Kur bana Kur'an'ı ver, Kur'an al denmez zaten. Mushaftır bunun ismi. Senin Kur'an'ın, benim Kur'an'ım. Nerede Kur'an'ın denmez, mushafın nerede denir? Bizim bilimimize bu yaygın değil. Bunu yerleştirmemiz lazım. Okuduğumuz, kullandığımız e, Kur'an-ı Kerimler için biz mushaf deriz. Kur'an demeyiz. Çünkü Kur'an, Allah Azze ve Celle'nin sözlerinin hepsidir ve tüm, yerindeki tüm Kur'anlar tektir. Bunu özelleştirdiğimiz zaman senin Kur'an'ın, benim Kur'an'ım olmaz. Senin mushafın, benim mushafım olur. He, unutulmuş, şey. canlandırılması iyi olur inşallah. Buradaki kastedilen okunacak bir Kur'an-ı Kerim yazılı, efendime söylemiş, cil, sayfalı. O kastedilir. Ema turidine şey'en ya Selma. Ey Selma, sen bir şey istemiyor musun? Bela, bilakis. Yani istiyorum. Uridu mu'cemen inkiliziyen ve ahara feransiyen. İngilizce ve Diğeri olmak üzere Fransızca Sözlük istiyorum. mu hocam sözlük. Ema turidu şey şeyen Annen herhangi bir şey istemiyor mu? Ma edri es eluha Bilmiyorum. Ona sorayım mı? Nam is eliha. is el is elu is eli İselâ iselne Değil mi? Ne çektim ben şimdi? Emri Hazır çektim eliha <gülüyor> ona sor Tahrucu Thümme tedhülü bade qalilin, O çıkar Az sonra girer Hiye Tegûlü inneha Turidu thelâsete emtârin hadi ku maaşı ve o diyor ki veya diyor ki sonra söyleyelim başladığımız gibi söylememize o diyor ki bu kumaştan 3 metre istiyor veya o bu kumaştan 3 metre istediğini söylüyor Buradaki inneha gale fiilinden sonra geldiği için enne manasına yedir. Şüphesiz ki o diye tercüme edilmez. Gâle fiilinden sonra geldi çünkü. Kuz hazennemûzece ya ebeti. Ey babacığım bu numuneyi, bu örneği al. Khud hazennemûzece Nemuzce Nemûzec'ün ne Örnek, numune Hani bu kumaştı dedi ya bu kumaştan şu kadar istiyor. Onun parçasını veriyor. Kadın zaten başka ne isteyecek? Kumaş işte. ister. Nemu nedan oradan geliyor Yok, ne mu? İster ne istemaz bu canım? Belli olmaz mı? Ama istem şey vardı bu Nehu Nehumu ydı Nehumu ydı. O da örnek mi diyordu? Neyi? Nehumu diyor Nehumu? Ne <gülme> örnek mi? Nehumu. Nefoy <gülme> Nehu demeden. Nahu. Nahu. Başka. Devam edelim. Onun zamanı geleceğiz söyleyeyim inşallah. Evet, Karşı karşılaştığım, karşılaştığımız zaman söyle. Nahve nahve. Seşteri lekum ma turidune inşallah. Baba en sonunda inşallah istediğiniz şeyleri size satın alacağım der. Ve iyalog biter. Ayla kalmış. Ya hocam bu baba baya zengin bir şey. Ayla kalmış. Ayla en sonunda inşallah istediğiniz şeyleri size satın alacağım Alıştırmalar eciben ile Geçmeden bir şey sorabilir miyim buradaki man ne manı? Hangisi? Lequm ne diyor ya? Lequm ma turidul ne mi? Evet. O şeyler demek. Hmm. İstediğiniz şeyler. Hmm. Ellezim anasına. <gülüyor> Meta yez hebol abu ilas suri. Baba çarşıya ne zaman gider? Ma da yuri Hüseyin, Hüseyin ne istiyor? Ma za turidu Suad. suat ne istiyor? Men illedi yuridun mistarate? Cetveli isteyen kim? Ma za turidun Ummu? Anne ne istiyor? Sahih-i gelen şeyleri doğrula. Yuridu Ömeru kalemen azraqa. Ömer mavi bir kalem istiyor. Yurid-u Hişam'un eşya'e kethiraten. Hişam çokça şeyler istiyor. Hafzatu indehâ hakiybetün sevda u Hafzanın siyah bir çantası var. El-Hüseynu fil-metbâhi. Hüseyin mutfaktadır. Da fil-frâgî fîmâ yelil fîle yuridû. bâd ilet damâirel münâsibeti. İlet damâirel münâsibeti. Da koy fil frahi boşluğa fi mâihli gelen şeylerden. Neyi koy? Fi'let yuridu. Yuridu, e, yuridu fiilini koy. Neyden sonra? bad isnadihi onun isnadından dayandırılmasından sonra. Neye? Münasip zamirlere. Evet. Gelen şeylere. Gelen şeylere yuriduh fiilini münasip zamirlere isnad ettikten sonra boşluğa koy. Örnek örnek yok direkt başlıyor değil mi? Bir maza ya ihvanu ihvanından dolayı maza başka diyen yok mu? turiduhne ey ihvan çünkü Değil mi? Mütekellim sigayı, bir şey muhatap sigayı söyledi. Muhatap ki olmuş muhatap sigayı kullanacağız. Maza turidu ne? Ya ihvandan dolayı. Uhti hadel kaleme. Turidu. Turidu. Turidu. Ya uhti değil. Muhatap değil, gaybe siga kullanacağız. Değil mi? Bir tane daha yapalım e hâzihil mecellete yâ leylâ bu da turidî <gülüyor> değil değil de bakayım e turidî ne turidî turidî dersek nasıl olacak o on çekimi nasıl oldu değil miydi evet. tabi ki ref alametini neyden dolayı kaldırdık Turidi yaptık Biraz. emir bey nehide kaldırıyoruz değil mi <gülüyor> Burada Emre ya neyi yok? Eturidine Evet. E turiyi de Hadihin Mecellete Anlaşıldıysa geçiyorum. Biraz kafa yoralım. Okuyayım, geçeyim inşallah. Es sahifetun em sahifeten em mecelleten ya ahime. Ya ahim. Ana eşya'a kesireten min ya Nehavati Nahnu mushafen Sagiran Et tulabu Rahum El müderrisatu Tabashira Tabashir Tebeşirler çoğul El müdiru Gaimete Esma et tulabi gaymen istedi, Öğrencilerin isim listesi Burayı okuyup geçeceğim İnşallah bir dahaki derste yapacağım dördüncü alıştırmayı Yes elül müderrisu küllen minetullahi hadayini sualeini öğretmen hepsine öğrencilerden hepsine bu iki soruyu sorar Ma da turiydu ma da sen ne istiyorsun arkadaşın ne istiyor diye her öğrenci tek tek sorar öğrenciler de bu iki soruya cevap verir. Ala merhaletin iki merhale üzere bu soruyu sorar. İlk merhaletin uğla, birinci merhalede, birinci aşamada, yuhaddidul cevab cevabet talibi öğrencinin cevabını tehdid ed eder. Kısıtlar ve yutim mudalike imma bil işareti ile eşya e ve imma biktabet esmaya eşya a ales sûreti ales sûreti bir şeye işaret etmekle veya onu yazı tahtasına o söylenecek şeyden isimlerini yazmakla tahdit eder yani sınırlandırır işaretler şu maaza turidu bununla ilgili cevap ver. Maaza veya maaza yuridu demiyorken diye tahdidi ederek sorar. Yani işaret eder bir şeye veya tahtaya yazar bunu söyle diye. İkinci aşama ise film اَرْحَلَةِ ثَانِيَتِي يَكُونُ الْجَوَابِ غَيْرَ مُحَنَّدِينَ Diğerinde de herhangi bir tahtiz sınırlar bulunmak için istediği gibi cevap verir öğrenci. Birincisinde hocanın gösterdiği veya istediği şey üzere cevap verir. İkincisinde genel, kendisine bırakır öğrencinin haftaya hazırlık olur. Şimdi kendisine sorulan soruyu da e, herhangi siz sınırlandıracaksınız. İkisini de, ikisini de. İkisini de sınırlandırıyorsunuz. No. <gülüyor> هذه ما هذه؟ هذه هذه قد فزتي. يوه ya bu şey. Geldi geldi beraber. Otobüs bir bilet. Bir biletün. هذه bir biletün. Ya Rahman. Teyyefel ya usta. turitu. Uridu. Kezef hafta. Uridu ucum, yani uridu, ura, uridu. Uridu bir ta'aten. Bir ta'aten. Tam bir tane kartvizit istiyorum. Bunu göstereceğim, bunuca vereceksin. Tamam. Ma za turidu ya Usma. Uridu qalamen. Qalamen veya qalamane. Qalamen, kalem, Veya ama da, Ma za turidu veya ma za yuridu zemuluke. <gülüyor> ma za da... yuridu zeminuke. Ee, Okul arkadaşın ne istiyor? Ee, yuridu, yuridu, hatifen. <gülüyor> <gülüyor> yuridu Hatifen Yuridu Hatifen Ay, yuridu hati Vay sizi gizli, kısa yolcular sizi <gülüyor> evet. Diğerinde de Bir şey göstermek için Evet Dâfil firâgı Hamis 5. alıştırma: Dâ'u feli ferâge fî mâli müennesel esmâ'i dâlleti alal elvâni kemâ huwa muvaddahun fil emsileti. Koy fî ferâg boşluğa fî mâli gelen şeylerde neyi koy? Müennesse esmâ'i dâlleti alal elvâni. Renklere delalet eden, işaret eden, delillik yapan isimlerin müennesini gelen şeylerde boşluğa koy. Ne gibi kemah ve muvattahtın misallerde açıklanmış olduğu gibi o misallerde açıklandığı gibi renklerin müenneslerini renk isimlerinin müennesleri müzekkeleri ve müennesler aşağıda geliyor. Kalemin ahmeru kalem müzekker onun rengi F alukalında ahmeru kırmızı. Hakiibetün müennes onunki de Fa'la'u kalıbından Hamra'u. Fa'la'u. Hamra'u. Bunların ikisi de Gayri Mun Sarif. Birisi Ef'ali kalıbından fiil vezni. diğerde de Hamra'u. Sonu müennes. Ne kalamet olan? Elifi masin Maksure. Masin. Elifi Maksure ve Elifi Memdude olan kelimeler demiştik. Şağrun esvedu siyah saç esbed. Arapçan işletine dayanamadı. Evet. Lihiyetün sevda'u siyah sakal. Lihye müennes olduğu için onun sıfatı ona uygun olarak müenneske. Müenneske. Mendilun abyadu. Abyad beyaz. beyaz. beyaz mendil. Varaqatun baydao. Dişin şey beydao. Beyaz. yaprak. Evet. Yaprak varaqatun müennes olduğu için baydao oldu. Melafun asfaru. Sarı dosya. dosya. Evet. Melafun az önce geçmişti. Sarı dosya. Sayyaratun ahmarun. Yeni kırmızı. Safra safrao. Sarı. Safrao. Gamisun Yeşil gömlek. Şeceratun hadrao. Yeşil ağaç. Hadir, Hı -hı. Hızır var ya Hızır. Hızır'ın ismi. Hz. Ali selam Buhari de bildirdiğine göre oturduğu yer kuru bir yer olsa bile o oradan kalktıktan sonra yeşerirmiş. Ondan dolayı ona Hızır deniyor. Yani yeşillikle alakalı bir tarafı var. Hızır da buradan türeme. Hızır. Hı, hadara Hızır. Hızır mı? Hı, hadara <gülüyor> Hızır işte nasılsa. Bizim halk Hızır diyorlar bir daha. Hadi. İki tane dat. Dat Türkçeye yarı Z ile yarı D ile girmiş. Hızır ve Hazır. Mesela Ramadan, Ramadan, Resim. Ramazan gibi evet. Dat tarifi. Devam edelim. Raculun esmeru. Siyah adam. Esmer adam. Esmer adam. Yani siyahla beyaz arasında. Esmer. Koyu tenli adam. İmratun Semrau. Semra, semra, semra. Semra sevda. Semra değil mi? Semra değil mi bayan? Hem siyah. Esmer. Evet, i̇kisi birini Esmer. görüyor. Hem sevda hem de semra diye mi görüyor? Sevda Sevdan, siyah. Esmer siyah. siyah değil. siyan e, hafif, hafif tonları. Evet. Açık tonumuz. Evet. <gülüyor> İkram ayeli müteammelenil esma'ed dalette halel elvani. <gülüyor> Layıkli. <gülüyor> Niye 10 sayfa hocam. Buraya bir müsafeye biterek 5'er sayfı yok. Neresi sizin son? Sizde son neresi? Şu ikra 7 7 ile yapalım. 6. kısım var ya 6. bölüm. Oraya da yapar, yapacağım diye düşünüyorum ben. Benim kitabımda da nasıl 3 sayfa kalıyor. 3 sayfada geçmiş oluyoruz. bizde hangi sayfa? 5'e Peki öyle yapalım. Ya yani bu şekilde ikiye olur. Olur, şey. olur inşallah. İkra mayeli müteammilenil esma daleti alel elvani renklere delalet eden, işaret eden isimlerin, isimleri daha doğrusu düşünerek gelen şeyleri oku. Sha'ru Ras'i esvedu ve lihyeti beyda'u kafamın saçları, tüyleri esvedu. Şar müzekleri olduğu için Efe alı kalıbında esvedu, siyahtır. Ve lıh yeti, sakalım, beyda'u, beyazdır. Lıh yeti müennes olduğu için, fa'la'u kalıbında geldi onun sıfatı. Veya haberi, evet. Uridu kalemen ezra'ga ve haqibeten hamra'e. Burada bakın, ya sıfat olarak veya haber olarak geliyor. Fark etmez sıfatta da haberde de cins adet gibi bir yerine uyuyordu. Yukarıdakilerde o renklerin verildiği kısımda hepsi sıfat olarak geldi. Siyah kalem, efendim kırmızı defter, beyaz mendil gibi. Burada da haber olarak geldi. Saçımın rengi veya saçlarımın kılları siyahtır. Ama siyahtır dediğimiz nedir? Şar Mükteda müzekker. O zaman haberde müzekker olacak. Aynı şekilde leh yeti müennes <gülüyor> onun haberi de nasıl yazacak? Müennes olacak. Fe'ulâv bey beydav oldu. Buna dikkat edin. Yani, he, şu yukarıdaki başlıkta söylemek istediği o, renklere delalet eden isimlerin, isimleri düşünerek aşağıdakileri oku Belki bunu kastediyor. Neyi düşüneceğiz? Mükteda ve haber veya sıfat mevzusu ilişkisinde o renkler neyin haberi ise veya neyin sıfatı ise cinste ona uyacak. Ona dikkat ediyoruz. Mesela kalem istiyorum dedik. Nasıl kalem? Ezraga. Kalem burada mefgul olduğu için mensup geldi kalemen. Aynı zamanda e, müfret ve nekire. O zaman onun sıfatı ezrak da müfret, nekire ve mensup olacak. Öyle değil mi? Evet. Onlara dikkat ediyoruz. Hagibetün vav ile ezrağa kaleme e, matuf. Dolayısıyla o da e, ikinci mefuldür. Müfret, müennes ve mensup. O zaman onun sıfatı olan hamra o da ona yorum olarak gelecek. Hamra u veya hamra i ile hamra e gelecek. Mensup olduğu için. Aynı zamanda ahmera gelmeyecek. Niye? Çünkü hagibetün müennes. Hamra'e, fa'la'u kalır. Fa'la'u kalır bu üzere. Hu ve esmerun özür dilerim. Hu ve esmeru ve zevcetuhu eydan semra'u o esmerdir ve onun hanımı da zevcesi de esmerdir. Müzekker esmer ef alakalarında. Mühennes esmer fa'la'u u, fa -u kalır. Ona dikkat Hu ve mübdeda, esmer, haber. Hu ve müfret müzekker. Dolayısıyla haberde müfret müzekker gelecek. Zevcetuhu o semrahu haber, müfret müennes gelecek, ona uyacak. Zevcuhu da diyebilir miyim? Zevcuhu. Zevcuhu da diyebiliriz. Öyle mi? Ama genelde erkek için kullanılır. Zevc kelimesi genelde erkek için kullanılır, koca için kullanılır. Ama... Kullanılabilir bir şey yok. Genel kullanımda ikisi de var. Seyyaratül müdiri hadra'u ve seyyaratül müderrisi ve Bu cümlelerdeki iki müpteda da seyyare olduğu için ikisinin de haberi müennes geldi. Hadra'u ve Beydau. Hadihil bagaratü sevda'u bu, bu e, siyah İnek cemiletün, güzeldir. Evet. Bakara sıfat e, mevsuf daha doğrusu mevsuf mü, müfret müennes ve e, ne onun ismi marife dolayısıyla onun sıfatta es sevda o marife müfret ve e, müennes olarak geldi. Fawla o kalbinde. Ma ecmele <gülüyor> hadi zehretel hamrae. Bunu kim tercüme edebilir? Öyle değil mi? Burada mı geçecek? Nerede derilir? Maşallah. Bu gönleri olan, olan muhabbetine mi kayıran yoksa önceden belli biliyorum manası. <gülüyor> Neden? Yani Zeynep çiçeği, Zehra'nın. Zehra çiçek, tamam onu bildik. Manası oluyor hamra şey kırmızı demek. O sıfatı. De geçiyor, evet. Ma ezmele de Bes evet. evet. çok güzel maşallah. Evet bu kırmızı çiçek ne de güzeldir. Ahsente, maşallah. Burada ezzehrate ezmelenin mef'ulü olduğu için mef'ul dolayısıyla mensup. Onun sıfatı hamra o ise ona uyacağı için harekesi de hamra e geldi elif olarak. Maşallah. Evet. Hâti varegâten beyda'e Beyaz bir sayfa getir. Beyaz bir yaprak getir. Limen hâzihi seyyâretü safra'u Bu sarı otomobil kimin? Ehâdet defteru zulgülâfil <gülüyor> esferi leki ya hafzatü Ey hafza bu sarı ciltli defter senin mi? Leki. Senin mi? Ma ecmene tilke şeceratel hadra elleti emamel Bunu kim tercüme edebilir? Dur <gülüyor> Mehmet abi bir dakika. Başka arkadaşlar. Ben hocam. Et bakalım güzel kardeşim. Ma ecmene til ki Tilke şeşer şece, ate. Nam. No. Ee, yok ben okuyayım sana yardımcı canım bak maksadı de. Okurum. Peki. Ma e jmel tilke şeşer tel kadrâ kadrâ elti emâmel camiâte. Ti. T. Camiâte. Emâmeden çünkü dolayı. Evet. Camiâte. Ee, kadrâ. Neyse. Neyse. Ben terbiyedeyim. Ee, Üniversitenin önündeki evet. e, o yeşil ağaçlar ne de güzeldir. O yeşil ağaç. Ha, o yeşil ağaç ne de güzeldir. Ceyi Ahsente maşallah. Allah nazarına sakasın. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Duralım mı? Burayı da yapayım mı? 18 şey. inşallah gelir. Geldiniz Neyse. mi? Yok 18 tane. Şe 17 tane. Alıştırma mı? Alıştırma mı? Evet çoğunluk ne diyor? Yekfi. Yarısı düşüyor. Yarısında şey inşallah Hadi, hadiseniz de var eder. Ne çelde yani böyle diyecek Yekfi diyeceğiz hemen duralım. Yekfi yeter. Yok. Durma babamın. He dur. Linakif. Linakif. Emri gayıb yok yok bir tekerim olarak